Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'dasınız. Ben Rauf Kösemen, ortağım Damla Özlüler ile birliktesiniz. Merhaba. E, masamızda, yayın masamızda, canlı yayında Ferhal Kabir bizimle beraber. Bugün ilginç bir şey yapacağız. Bir deneme olacak. 15 yıl öncesine geri dönüp, 10-15 yıl öncesine geri dönüp... E, ...sosyal fayda iletişimlerine, sosyal fayda kampanyalarına bakacağız. Adını da TBT koyduk. Ama hani True Buck Thursday'dir ya bunun orijinali. Perşembelerden geriye bakış gibi. Biz onu Tuesday yaptık çünkü bugün bizim salımız. Ama TT yine. Evet. Hey. E, sosyal fayda iletişimi alanında yapılan e, tek programımız e, çok da uzun zamandır tek programımız. o yüzden bir anlamda küresel olarak yapılan işlerin geçmişine bakmak tarihine bakmak bu tarihte meseleler nereden nereye gelmiş iletişimler nereden nereye gelmiş diye bir göz gezdirmekte fayda var diye düşünüyoruz tıpkı, tıpkı arada sırada sosyal fayda alanına dokunan haberleri buraya taşıdığımız gibi ya da e, yine arada sırada sosyal fayda üzerine şarkıları özel programlar yaptığımız gibi arada sırada da bir Tarihçe yapalım, bir geçmişe bakalım dedik bu onun ilk denemesi olacak. E, fakat bu program için hazırlanırken gördük ki meseleler az çok aynı kalmış. E, iletişimlerde. Çok yaratıcı örnekler gördüğümüz gibi kötü örnekler de görüyoruz. O kötü örnekler de bize çok öğretici oluyor. Çünkü aynı zamanda sosyal fayda iletişiminde de geçen yıllar içinde bir takım değişimler, dönüşümler oluyor. Daha fazla hassasiyetler ortaya çıkıyor. Diller değişiyor, kullanılan dil değişiyor, üslup değişiyor. Eskiden çok da fazla sorun olduğunu düşünmediğimiz bir takım terimler, terminler artık bugünün dünyasında... ...sosyal olarak kabul edilemez hale gelmiş... ...bu değişiklikleri görmek de bizim için ilginç oluyor. E şimdi tabii... ...zaman bir yandan akıyor ama sadece zaman akmıyor... ...sosyal hayatı da dönüştürüyor akarken... <gülüyor> ...bu... ...özür dilerim... ...bu dönüşüm kültürel olduğu kadar... ...aynı zamanda çeşitli meseleleri gündeme getiren... ...farklı farklı grupların, farklı farklı sosyal hassasiyetlerin... ...görünür hale gelmesiyle de oluyor dünün hiç sorun edilmeyen önemsenmeyen e, kenarda köşede kalmış ya da çok az sayıda insan tarafından önemsenen meseleleri bugün daha görünür halde ama geriye dönüp baktığımızda aslında şunu da görüyoruz sosyal olarak aslında o tarihlerde de çok önemseyenler varmış ama onu görünür hale getirme meselesi biraz zaman almış e, oluyor bu birçok bir sorunda Hani meseleyi böyle 15 yıllık 25 yıllık şeylere periyotlara indirdiğinizde belki bazı şeyleri görmek o kadar kolay olmayabilir. Hala aynı problemlerle karşılaşıyoruz gibi gelebilir ama meseleyi 50-100 yıllık eksenlere indirdiğinizde o zaman o dönemlerde bu problemlerin hiçbirisinin bir sosyal fayda problemi gibi gözükmediğini fark ettiğiniz bir takım şeyler oluyor. İşte mesela baraj yapmak bir pozitif. Politik aksiyonken ve e, toplumsal olarak desteklenen bir şeyken, işte son 15-25 yıl arasında e, itibarsızlaşıyor en azından sosyal fayda dünyasında. <gülüyor> Çünkü su kaynaklarının kullanımı e, vesaire, e, su kaynaklarının kullanımı, tarımın e, desteklenmesi gibi konularda ciddi sorunlar yarattığını gösteriyor e, baraj inşaatlarının o tarihlerde yine gündemde olmayan işte baraj vesaire gibi daha makro projeler görünür olduğu için işte mikrohesler gibi gündemde olmayan şeyler bugün gündemde dolayısıyla o gün buna dair herhangi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz ama bugün karşılaşıyorsunuz aşağı yukarı böyle tarihe bakış biraz bugünden bakıyoruz o yüzden de hasarlı olacaktır o günün koşullarından tam olarak bakamayacağımız için ama yine de biz bir iletişim ekseninde bakalım istiyoruz ...ilk kampanyamız... ...Fransa'dan Paris'ten... Ee, ...kampanya kimsesizler üzerine... ...daha doğrusu onların deyimiyle... ...homeless, evsizler... ...fakat daha önce diğer kanda da konuşmuştuk... ...Türkçe kültürel çevresi karşılığı... ...kimsesizler... Ee, Samu Social... ...yani kimsesizler yardım kuruluşlarından biri... ...onun yaptığı bir kampanya... ...ve çok, çok basit... ...çok ilginç, çok da dikkat çekici bir kampanya... ...şöyle yapmışlar... ...şehrin bütün sokaklarında... Ev planları çizmeye başlamışlar Yani bir otobüs durağının yanındaki mazgalların etrafını kuşatmışlar Sanki e, bir daire satar gibi Burası tuvalet, burası salon, burası oturma odası diye işaretlemişler Kaldırımda hafif bir çıkıntıyı tebeşirle çizmişler İki tane yastık ve yorgan tebeşirle yine üzerine yazmışlar şey çizmişler orası bir yatak haline Gelmiş ee, Yine bir şey çeş sokak çeşmesini e, Aslında havuzmuş küvet, gibi Küvet göstermişler. haline, getirmişler. Küvet haline getirmişler Bir mazgalı televizyonmuş Gibi etrafına ile çizmişler Çok net söylüyor söylemek istediğini Üstüne mesajında da Evsizlerin evi burası Bize destek verin onların e, Güvenli olarak e, Barınma haklarını almalarına yardım edelim Diyor çok bana şey çok basit ama çok etkili geldi. Evet yani söylemek istediği şeyi çok yaratıcı bir şekilde söylüyor ve aslında içinizi de dürtüyor hani böyle içinizi de gıcıklıyor. Üzüntünüzü tetikliyor. Gerçekle bir şeyle hissiyatla karşılaşmanızı sağlıyor. Sadece bir gerçeklik hissi vermiyor. Burada bir fikir var. Güçlü bir fikir. Bu güçlü fikir başka türlü de uygulanabilirdi. Yani gerçekten kaldırımın ortasına e, bir eski püskü televizyon koyup bunu işte e, buradaki evsizler izliyor diyebilirdik. Ama onu yapmak yerine bir yoksunluk halini anlatmış. Bir resim çizmiş. Kendisi yok. Resmi var ve sizin e, hayal gücünüzün Burada bunun neden resmi var acaba diye düşünmenize neden olup hayal gücünüzün bu şeyi tamamlamasını sağlıyor. Niye olabilir? Yani bir yatak odası değilken burası niye burada bir yatak odası olabilir? Çünkü bazı insanlar burada yatıyorlar. Niye bir plan olabilir? Çünkü böyle. Ama demin ki şeye ilişkin bir itirazımı söyleyeyim. Buradaki mesela hakikaten evsizlere yönelik. Yani kültürel çeviriye ihtiyaç yok çünkü e, burada konutu olmayan, sokakta kalan insanların yaşadığı hayata yönelik bir e, şeyden söz ediliyor. Bu arada e, 2006 yılından bu kampanya. Ben 2006 yılından olmasını şu anlamda önemsiyorum. Özellikle o dönemki diğer e, yoksun gruplara yönelik kampanyalara baktığımızda hep üzgün bir yaşlı amca, üzgün bir yaşlı teyze... Ee, yoksul çocuklar fotoğrafları gördüğümüz e, bir dönem ve özellikle son yıllarda mağdur ya da ihtiyaç sahiplerinin açıkça gösterilmesinin yanlışlığına yönelik bir eğilim var. Bu kampanya mesela o dönemde bu trendi öncelemiş gibi görünüyor. E, bu 2016 şey, 2006'nın şöyle bir özelliği var yani o yılların 2000'lerin başının. Dünyada reklamcılığın işte 90'lardan itibaren dünyada reklamcılığın yükseldiği... ...Türkiye'de de reklamcılığın kalitesinin çok yükseldiği, öne çıktığı bir dönemden söz ediyoruz. Belirli yaratıcılık trendleri var o dönemde. Bu yaratıcılık trendlerinin içine oturuyor bu ve aslında şeyi de bize gösteriyor. Reklamcılığın yani reklam yaratıcılığının şeye sosyal fayda dünyasına girdiği ve dönemler bunlar. Girmeye başladığı dönemler... ...böyle e, o dönemde yapılmış... ...böyle ilginç e, başka kampanyalar da var... E, ...fark orada... ...yani şimdi Türkiye'de biz... ...bugün konuştuğumuz zaman... ...sosyal fayda dünyasında... Işte ...giderek daha iyi işler oluyor ama... ...genel olarak işlerin iyi olmamasını... ...konuşurken... Ya bunu saf reklamcılıkla ele aldıkları için, işin sosyal tarafını çok iyi göremedikleri için hatalı olduğunu e, tahlil ediyoruz. Ya da tam tersi. Sadece sosyal tarafa odaklanınca da bu sefer yaratıcı çözümler bulmakta zorlanıyorsun. E, hatta bir de tabii bir üçüncü şey daha var. Bazı meseleler henüz ne olduğu topluma anlatılmadığı için o meseleyi anlatırken çok yaratıcılık yapma şansınız da yok. Yani meseleyi olduğu gibi söylemek zorundasınız. Yaratıcılığınız sınırlı oluyor bazı durumlarda. Bunlar birleşince e, henüz böyle e, bir durumdayız işte. Çok fazla reklamcı eli giriyor. Reklamcı eli girince de oraya fazla zıpırlık giriyor. Zıpırlık girince meseleyi ıskalıyoruz diyoruz bir yandan. Bir yandan da hani meseleyi bilenler de yaratıcı değiller. Onlar da dümdüz bir şey anlatmaya ya da sayfalarca metinle bir şey anlatmaya çalışıyorlar diyoruz. İşte bu dönem e, sosyal duyarlılığı olan reklamcıların şeye girdiği, sosyal fayda iletişimine girdiği dönem. 90'ların ikinci yarısından itibaren Avrupa'da böyle şeyler var. E, sonra giderek tabii bu bir şeye dönüşüyor. Yani reklam ajanslarının da kendilerinin yaptığı sosyal sorumluluk işlerine dönüşüyor. da reklam ajansının içindeki bir takım duyarlı insanların evet. yaptığı destek işlerine dönüşüyor. Bir sonraki kampanyamız... Brükselden e, kaz ciğeri meselesi... ...geçen haftaki diğer kanda da bir kampanyada bahsetmiştik... ...bu sefer 2005 tarihli bir kampanya görüyoruz... E, ...bir kaz var... E, ...üzerine Sadomozais dünyanın deri elbiseleri vesaire geçirilmiş... ...ve bir duvara zincirlenmiş... ...kaz ciğeri yemek sadistliktir diyor... Fakat bugünün kültürel dünyasından baktığımızda özellikle son beş yıldır e, sadomasoizm gibi alt kültürler popüler kültür tarafından ehlileştirildi. Ve aynı zamanda daha çok tırnak içinde kabul denilmeye ya da bilinmeye başlandı. Özellikle işte Fifty Shades of Grey vesaire gibi popüler kültür ürünlerinin de ortaya çıkmasıyla beraber doğrudan bir kötülük ifade etmemeye başladı. Rauf, bu kampanya bugün... Olsa böyle olmazdı herhalde değil mi? Ee, çok emin değilim. Yine olurdu. Çünkü e, son noktada burada mesele e, sizin olağan bulmadığınız bir e, durum. Bu olağan bulmadığınız durum e, bu türden şeyleriniz varsa, arzularınız varsa kendiniz için olağan buluyor olabilirsiniz. Ama bunu bir kazın üstünde gördüğünüzde olağan bulmadığınız bir durum. Yani bunu kastediyorum. E, dolayısıyla bu yadırgatıcı. E, ...yaptığınız şeyle yüzleşmenizi sağlıyor. O e, yüzleştiğiniz şey de... E, ...karşınızdaki hayvancağıza... E, ...sizin iradenizle... ...onun iradesizliğiyle uygulanmış... ...ve acı demek. E, dolayısıyla çalışırdı ama... Çok o... büyük bir tepki alma ihtimali de çok yüksekti. Özellikle de... E, ...minority dediğimiz azınlık... ...alt kültür gruplarından ciddi bir tepki alma... ...ihtimalini göz önünde tutabiliriz... ...bugün olsa diye düşünüyorum. Evet, bilemiyorum. Yani <gülüyor> sonuçta şey... E, ...derdini... ...o dönemin koşullarına göre anlatmış diye düşünüyorum. Burada durup bir müzik arası verelim... E, ne olursa olsun, ne zamandan gelirse gelsin, bütün kampanyaların hedefi aslında dünyayı değiştirmek. Biraz da sevdiğimiz bir şarkı Change the World. Aslında herkes onu Eric Clapton'ın yorumuyla biliyor ama ondan önce bir Amerikan country şarkıcısı tarafından seslendirilmişti. Üç yazarın yazdığı çok özel de bir şarkı. Onu dinleyelim, ondan sonra diğer kema devam edelim. I could reach the stars And pull one down for you Shining on my heart So you could see the truth That this love inside It's only in my dreams that I can change.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 Tekrar merhaba, kam devam ediyor. Sosyal fayda kampanyalarının geçmişine bakmaya devam ediyoruz. Sırada Uluslararası Af Örgütü'nden bir kampanya var. Mecranın doğrudan kullanımına dair bir iş bu. Son derece şey... Yaratıcı diyeyim. Şöyle bir insan fotoğrafı basılmış bir afişin üzerine. Bu afişin altında da bir talep yer alıyor. Ama kampanya Belarus'ta yapılmış. <gülüyor> Bilmediğimiz bir alfabeyle yazıldığı için çevirme şansımız olmadı. Bunu özellikle söylüyorum çevirme şansımızın olmadığını. Çünkü kampanyada biz ne söylendiğini yine de çok iyi anlıyoruz. E şöyle yapmışlar. Bu afişleri duvarlarda ya da... E, Ağaçlarda işte aklınıza gelebilecek elektrik direklerinde vesairelerde asmışlar sonra bu kişinin e, yüzü görünen kişinin fotoğrafının ağız bölgesini bantlayacak şekilde gri ya da siyah bantlarla e, ambalaj bantlarıyla bantlamışlar afişleri bu şekilde asmışlar. Doğrudan doğruya bunun bir ifade özgürlüğü kampanyası olduğunu anlıyoruz. Zaten e, çeviride değil ama... E, ...başlıklarında araştırdığın zaman bir ifade özgürlüğü kampanyası olduğu anlaşılıyor. Uluslararası Zafer Götü'nün bir kampanyası. Yine basit ama kendini çok iyi anlatan bir iş örneği. Hemen yılını da söyleyelim. Bir kez daha 2005 yılındayız. E, aradan geçen... E, 13 yıl var e, ki zaten e, Aralık dönemi. 13 yılda hala hı hı. aynı şekilde yaratıcı e, ifade özgürlüğü kampanyaları yapılmaya devam ediyor. Yani bu dönem yine aynı döneme denk geliyor. İşte bu artık şeyin e, bir yandan da mecraların çoğaldığı ama çoğalan mecraların yetmediği, mecralarda yaratıcı uygulamaların başladığı denendiği bir dönem bu. Yani işte yere çizilen park çizgilerinin ...üzerinden iletişim yapıldığı, işte o park çizgilerin, kesikli çizgilerin bir yerine bir makas koyup... Bir ...makas resmi koyup orada başka bir şey anlatıldığı falan, mecra çoğaltılan şeyler... ...bir tür gerilla reklamcılıkta deniyor buna kavram olarak. Ee, yani bugünün virali gibi, böyle olağan olmayan bir yerde aniden karşınıza çıkan kampanyalar bunlar. Bu kampanya onun örneği bu dışarıda var olan mecrayı kullanarak yapılmış bir kampanya bu... O dönemden hatırladığım başka bir reklam kampanyası var mesela. Bir yara bandı kampanyasıydı. Bu yara bandı kampanyası bir dergide, derginin ortasında şeyler vardır ya zımbalar... O zımbalardan birinin üstünde, birinin altında bir el fotoğrafı var. Yani öyle basmışlar bir el var, elinde parmak kısmına denk geliyoruz ve oradan hafifçe bir kan sızmış, altına da yara bandını yani içtirmişler. <gülüyor> Şimdi hakikaten yani o zımba vesaire, zımbanın elinizi kanatması falan gibi bütün duyguları lap diye sizin karşınıza getiren işler bunlar. Bu da öyle sokakta insanlar o bandı kullanarak pek çok şey yapabilirler. İşte bu sefer ağzını zıbı atlamışlar. Yani. Hemen buna benzer bir başka yaratıcı mecra kullanımı örneği daha gösterelim. Gösterelim değil tabi anlatalım. anlatalım. <gülüyor> e, 2005-2006 bu seferki kampanyamız ve Hindistan'dan e, görüyoruz bu kampanyayı. E, engelli çocuklar için protest sağlayan bir sivil toplum kuruluşu Jaypur Foot Food için yapılmış. Yine çok benzer bir yöntem var. E, çok sevimli, çok güzel ...güzel çocuk fotoğrafları görüyoruz... ...kocaman basılmışlar... ...fakat bu çocuk fotoğraflarının kadrajını... E, ...bacaklarından kesmişler ve... ...bu fotoğrafları... ...sokaktaki... ...ikili malzemeler üzerine... ...yani mesela iki tane... E, ...işaret direği üzerine... ...ya da iki tane ağaç e, dalının yan yana geldiği yere koymuşlar... ...böylelikle fotoğrafın bütününe baktığınız zaman... ...altta sanki protez varmış gibi görüyorsunuz... ...ve bunu bütün şehre de yaymışlar... ...şöyle tarife ek yapayım... Bu fotoğraflar e, bildiğiniz büyük e, işte duraklarda karşınıza çıkan bugün raket dediğimiz e, şeyler afişler büyüklüğünde. E, ayaklarının kesilmesi de foto şeyden afişin bitmesi üzerine oluyor. Yani evet. afişin alt tarafında e, biz bir şey görüyoruz işte di şeyden diz üzerinden ya da kasık bölgesi üzerinden e, bir fotoğraf görüyoruz aslında. Bu normal yani kadraca girmiş o fotoğraf. Ama o fotoğrafı bir nesnenin üzerine iki tane çubuk. ...metal, iki tane çubuk ahşap falan gibi nesnelerin üzerine yerleştirip... ...bu nesnelerin bulunabilecekleri habitatlara da bakmışlar. İşte o iki çubuk ahşap bir tane parka konmuş. İşte iki çubuk demir yolun e, girişine konmuş. E, arkasında bir taş duvarın olduğu yere. Muhtemelen başka benzer uygulamalarda yapmışlardır bu e, şeyi çoğaltmak için. Ama burada da gerçekten ortamı, alanı, mecrayı kullanan, yadırgatıcı... E, gözün de zaten baktığı anda hakikaten uzaktan baktığında oraya eklenmiş ayaklar gibi gördüğü ama gerçek ayak olmadığının da çok bariz olarak gözüktüğü bir şey e, yapmışlar. ...güçlü bir kampanya, bence işe yaramış olmalı. Bu arada Hindistan'dan Jai Per Food dediğimiz zaman döneminin 2016'da... E, ...dünyanın en büyük protest sağlayıcı sivil toplum kuruluşu olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Yılda 16 binin üzerinde e, protest sağlıyor ihtiyacı olanlara. Hemen buradan bir başka kampanyaya geçelim... E, çok gördüğümüz kampanyalar var. Bunlardan bir tanesi de HIV, AIDS farkındalık kampanyaları. Ee, pek çok açıdan ele alınıyor. Hani toplumsal kabullenme, insanların test yaptırması ya da HIV üzerine yeni gelişmeler e, gibi. Ama e, 2006 yılından göreceğimiz bu kampanya o döneme de uygun olarak test yaptırmayı önceleyen bir kampanya. Çok yakın plandan insan yüzleri görüyoruz ve üzerinde kocaman... I am a negative person yani ben negatif biriyim diyor. Bu başlığı ilk okuduğunuz zaman negatif biri niye bunu e, sanki gurur duyar gibi hmm. söyleyen bir surata bakıyoruz duygusu veriyor ama hemen altında akıllı ol test yaptır diyor. Evet ee, şeylerde suratlarda hakikaten böyle bir pişkin gülümseme falan değil de bir mağrur bir bakış var ee, bir şey de var tabi bir gülümseme de var çok hafif bir tebessüm var güzel bir tebessüm. Ben negatif bir insanım diyor. E, tabii ne negatifliği diye. Bir kere buna hani stopper diyoruz ya biz şeyin girmesi, zihnin e, ilana, reklama, iletişime girmesi. Bir kere o stopper etkiyi, durdurucu etkiyi çok iyi gösteriyor. E, sonra o durdurucu etkiden sonra da neler söylediğini okuyorsunuz ve böyle gidiyor. Söyleyecek bir şey yok, çok sağlamış. Diğer kamda... İlk TBT'mizi yani Throwback Tuesday'mizi yapmış bulunmaktayız efendim. Sosyal fayda iletişiminin tarihçesine bir göz atıp oradan seçtiğimiz kampanyaları sizlerle paylaştık. Ben Damla Özlüer. Ben Rauf Kösemen. Ee, yayın masamızda da Feryak Kabil. Sizlere hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Diğerkamp